Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Müslümanın derdini çözmek istiyoruz. Müslüman ahiret heyecanı ile yaşayan insandır öyle olmalıdır diyoruz. Neden olmuyor? Neden Müslüman sönük heyecanla bir Müslümanlık yaşamak durumunda oluyor. Bunu dert ettik. Bu derdin çözümünü, çaresini üretmeye çalışıyoruz. Teala. Her şey ahiret ağırlıklı bir dünyada yaşamak. İşin formülü bu. Dünya ağırlıklı bir Müslümanlık değil, ahiret ağırlıklı bir dünya hayatı yaşamakla ilgili dedik ne kadar ahiret, cennet cehennem, sırat <gülüyor> mahşer ve diğer ahirete ait bizi ilgilendiren konular ebedilik ne kadar bunlar bir müslümanın dünyasında güçlü ise o kadar ahirete hazırlık var demektir sırattan, mahşerden, hesaptan, Allahu Teala'nın mizanından ne kadar ötelenmiş bir anlayışla yaşıyorsa Müslüman, o kadar dünya yer etmiş demektir. Tıpkı ne gibi? 5 kiloluk bir kova gibi. Bu 5 kiloluk kovaya ne kadar yoğurt koyarsak, o kadar su az kalacak. Ne kadar su koyarsak, ...yoğurda o kadar yer kalacak demektir. Hep yoğurt istiyoruz... ...ama mesela 5 kiloluk kovanın... ...4,5 kilosunu... ...su koyduğumuz zaman... ...içinde sadece... ...yoğurdun rengi kalacak... ...demektir. Çok az, cılız bir yoğurt. Eğer 5 kiloluk bir kovanın... ...4,5 kilosunu... Su, ...yoğurt olarak... ...koyduğumuz zaman... ...suya az yer bırakacağız. Beynimiz, kalbimiz, insanlığımız... Bir tür kova gibi ne kadar Allah'la, ahiretle, cennetle, sıratla, mizanla, meleklerle, hurilerle, peygamberle, havz-ı kevserle ne kadar doldurursak beynimizi, idrakimizi, anlayışımızı o kadar dünyevi şeylere yer kalmayacak demektir. Bir Ebubekir, Bekir radıyallahu anh'ın mümkün olsa da kalbinin röntgenini görseydik biz, beyninde neler var? Onu görseydik, yüzde kaçı acaba Resulullah'la dolmuştu sallallahu aleyhi ve sellem? Ebubekir'in kalbinde, beyninde cennet, mizan, huri, havz-ı kevser, ebedilik, cehennem korkusu, yüzde kaçtı acaba desek, bir sorgulama yapsak? Bir de e, bu dönemde bir Müslümanın kalbinin, beyninin rondgenini çekme imkanımız olsa da, Yüzde kaç desek, neredeyse, tabi bunlar zanni şeyler, elimizde bir bilgi yok bu konuda, Ebu Bekir'de ne kadar dünyalık kaldıysa, bizde de o kadar ahiretlik kaldı, demek zorunda hissediyoruz. Ebu Bekir'i ahiret, Allah ondan razı olsun, tıkabasa basa doldurdu, dünyalık nefes alacak kadar bir yer, nefes alacak kadar, bir teneffüs yapacak kadar bir yer vardı. Bizde de tersi oluyor, bu sebeple bir dert, yumağı içerisindeyiz diyoruz İnşaallahu Teala e, bir dönüşüm yaşamamız gerekir diye inancımız var Rabbimin lütfu keremiyle bu dönüşümü yaşarız neye dönüşü? ahiret mantıklı, ahiret anlayışlı bir hayat dönüşümü, belki bunu yüzde yüz biz beceremeyeceksek bile e, inşallah çocuklarımızı bir sonraki nesli bu heyecanla yetiştireceğiz, biz yapamadık çocuklar, bari siz Allah düşünceli, ahiret düşünceli, e, sırat düşünceli, o gün Rabbimizin huzuruna çıkma heyecanı ve endişesiyle siz yaşayın bari diyeceğiz, onlar da belki tam beceremeyecekler, bir sonraki nesle doğru e, kaydıracağız hedefimizi ama biz en azından bunun heyecanını yaşayalım ki, bir sonraki nesilde bu dert sonuç almaya doğru bizi götürsün. Yani bunun sebepleri çok ama biz mantığı üzerinde daha fazla durmak istiyoruz. Peki Allahu Teala'yı nasıl düşüneyim ki benim Allah hakkındaki düşüncelerim beni Allah'ın ayetlerini dinlerken, ölümü hatırlarken, Allah'ın meleklerini düşünürken, dinini düşünürken daha iyi müslüman yapsın. Burada Allah deyince bizi duyan, bizi gören bir Allah'a iman etmemiz lazım. Her dilediğini yapmaya gücü olan Allah'a iman ediyor olmamız lazım. Ve bu dünyayı biz bu hale getirmedik. Allah bizim için hazır hale getirdi. Buna düşünmem bunu anlamamız lazım. Yaratan, öldüren Allah'tır. Buna iman etmemiz lazım. Ve ben Allah'ın mülkünde Allah'a ait bir canlıyım. Bu düşünceler biiznillahü teala Ebu Bekirleşme yoluna doğru götürür mümini. Tekrar ediyoruz. Allah deyince duyan ve gören bir Allah. Buna iman etmemiz lazım. Allah deyince her dilediğini yapan bir Allah Allah deyince bu kainatı yaratan bir Allah her şeyin sahibi olan bir Allah Allah deyince yaratan ve dilediği zaman öldüren bir Allah Allah deyince muhakkak benim de içinde bulunduğum mülkü yaratan ve benim de ona ait bir mülk bir mahluk olduğumu hatırladığım bir Allah bu düşünceleri barındıran bir Allah imanı sabah namazına kaldırır faize bulaştırtmaz zinaya bulaştırtmaz kul hakkından ürküttürür çünkü karşımdakini ezebiliyorum ben benden zayıf ama onun Rabbi ezip geçebileceğim bir Rab değil ne zaman insan başka bir insana zulmeder, bir kediye zulmeder, bir fareyle oynar, bir karıncayı ezer, onu yaratanı yok kabul ettiği zaman, eğer yaratanını yok kabul edemiyorsan, ki mümin böyle olmalıdır, kesinlikle o Allahu Teala'ya e, iman ettiği için, kediyle oynayamaz, fareyle oynayamaz, karıncayı ezemez, insana zulmedemez. Çünkü insana zulmederken gırtlağını sıkacak gücü var. Ama onun Rabbinden, o insanın zulmettiği insanın Rabbinden kurtulması mümkün değil. Zulmediyorsa ya iman etmiyordur kökten ya da imanında gölgeli görme. Hastalığı vardır, tam görmüyordur Allah'ı. Bu sebeple Allah'ın kudretini tam tasavvur edemediğimiz için Allah'ın şeriatını, dinini de olduğu gibi yaşayamıyoruz. Evet Allah büyük. Bunu söylüyoruz. İçimize sinmiş bir anlayış olmuyor o zaman bu. Evet Allah her şeyi bilir diyoruz. Allah her şeyin sahibidir diyoruz. Allah azimdir diyoruz. Mesela Kur'an okumayı bitirdiğimizde sadakallahu'l-azim diyoruz. Yüce Allah doğru söyledi diyoruz. Ama bu yücelik kelimesi ne kadar yüce. Ne kadar yüce. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Tirmizi'nin rivayet ettiği 2458. hadiste Tirmizi de Allah'tan gerçekten utanmanız lazım. Allah'tan utanın buyuruyor. Sahabi i kiram da, Ya Resulallah, hiç Allah'tan utanmayan mümin olur mu? Diyor. Allah'tan utanmayan bir mümin olur mu? Diyor. Hakikaten de öyle. Vay Allah'tan utanmaz dendiğinde insan bunu kabullenmiyor. Hem Müslüman hem Allah'tan utanmaz olur mu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki öyle değil, öyle değil. Kafanızın ve midenizin ve belinizin itiva ettiği şeylerde Allah'tan utanacaksınız. Sembolik bir değer olarak değil. Gerçekten Allah'tan utanıyorsun. Bu Allah'tan utanma beynini kötü şeyi düşünmekten engelliyor çünkü Allah görüyor düşünüyorsun midene haram koyamıyorsun lokmalarımı Allah sayıyor görüyorsun belinle ilgili yürüdüğün yerle ilgili harama tevessül edemiyorsun görüyor Allah diyorsun bunları yapamadıktan sonra Allah'tan utanıyorum sözü edebiyattır edebiyatta karın doyurmuyor eğer biz Allah'tan gerçekten korkuyorsak meleklerin varlığına iman ediyoruz demektir meleklerin varlığına iman ediyorsak sağ tarafımda sol tarafımda beni her tarafımdan kuşatmış meleklerin varlığına iman ediyorsam ben o zaman nasıl yanlış yaparım ki meleklere imanın ciddiyeti meleklerin kontrolünü kabul ettiğim zamandır bunların hepsinden hangi sonucu çıkarmaya çalışıyoruz Allah ve Allah'a ait şeyler Bizde gerçek bir yer sahibi olmalı. Aksi takdirde Allah'ın varlığını Mekke'deki müşrikler biliyorlardı. Onun için onlara müşrik deniyor zaten. Müşrik Allah'ı inkar eden demek değildir. Allah'ı kabul ettiği halde keyfine göre yaşamaya itiraz eden yani ben keyfime göre yaşarım Allah bana karışmasın diyen adam demektir. Mekkeli müşriklerden hiç kimse Allah yoktur demedi. Allah vardır, benim de keyfim var, zevkim vardır demeye getirdiler. Elbette meleklerle kuşatılmış bir hayatı yaşamak kolay değil. Çünkü Müslümanlık ucuz değil. Müslümanlığın bedeli 20-30 yıl, 30 yıllık bir cennet ikramı değildir. Ebedi ve sonsuz bir ikramdır. Sonsuz cennet için 20 sene, 50 sene, bilemedin 150 sene, Dünya meşakkatine katlanmak gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cennet zorluklarla kuşatıldı buyuruyor. Cennet zorluklar elbette yani bedelsiz ne var dünyada? Bir saatliğine binilen bir otobüsün bile, hatta on dakikalığına binilen bir otobüsün bile bir bileti var. Ebedi binilecek bir cennet yolculuğu için, Allah bedel istese ne olur? Sonra bu bedel, insanın kaldıramayacağı, bir hayat değildir. Elbette zordur ama kaldıramayacağı bir şey değildir. Bu sebeple insanın Müslümanlığını yaşarken zor zannettiği şeyleri ele alabiliriz. Nesi zor Müslümanlığın? Böyle bir zorluğu neden Müslümanlık kabul ediyor? Şundan dolayı Allah insanı yaratırken belli şehvetleri arzu edecek şekilde yarattı. ...şehvet deyince çok defalar vurguluyoruz... ...yani cinsel arzular değil... ...cinsel arzular şehvetlerden biri bir çeşididir sadece... ...bir koltuk sahibi olup şöyle bir koltuğum olsun diye düşünmek... ...yani koltuk ne isim geliyor... ...başkalarını yönetme isim geliyor... ...böyle bir koltuk sahibi olmayı istemek insanın şehvetidir... ...para sahibi olmayı istemek insanın şehvetidir... Cinsel şehvet de bu şehvetlerden bir tanesidir. Tarlam olsun, bahçem olsun, emekliliğimden sonra oturup ağaçları seyredeyim. Hatta az ötesinde de bir deniz olsun, göl olsun orayı seyredeyim. Bunlar hep insanın şehvetleridir. Çocuğum olsun, eşim olsun, yaşlılar yanımda olsun şehvet bunlarlar. Bunlardan hangisini kaybetse insan ağlar. Babası ölünce bunun için ağlıyor. Çocuğu ölünce bunun için daha çok ağlıyor. Bunun için insan gurbete gittiğinde ağlamaklı oluyor. Çünkü sevdiklerinden ayrılıyor. Bunlar hep şehvetler. Yani insanın bünyesinde arzu ettiği şeyler demektir. Rabbimiz böyle bir düzenek kurmuş. Şehvetler içinde insanlığı yaratmış. Ama şehvetlerini arzu etmesini Allah haram etmemiş kuluna. Yasak etmemiş. Evlenerek şehvetini tatmin et demiş. Alnının teriyle para kazanda paran olsun demiş. Koltuğu hak ederek otur demiş. Evladını bana kul yaparak evlat edin. Kendine kul yaparak değil buyurmuş. Sorun insanın yemek yemesinde değil, haram yemesinde. Sorun beş tane, üç tane çocuğu olmasında değil. Şehvetinden dolayı cenneti kaybetmesinde sorun var nasıl cenneti kaybediyor haram iş yapıyor haram lokma yiyor başkasının arazisini kasbediyor, yetim çocukların malına el koyuyor veya siyasi iktidarını e, kullanarak arkadaşının iktidarını kullanarak belediyedeki gücünü kullanarak e, haram bir şey elde ediyor başkasına yasak olan bir şeyi, bir forsu kullanarak, bir koltuğu kullanarak, bir akrabalığı kullanarak, kendisine helal hale getiriyor. İnsanlığın hakkı üzerine geçiyor. Kamunun hakkı üzerine geçiyor. Bu yüzden şehvet, bu yüzden daire sahibi olmak, bu yüzden yeşil arazi sahibi olmak, bu yüzden deniz kenarında bir e, villa sahibi olmak, suç haline getiriliyor. Aslında suç değil. Aslında Allah yaratmış. Ama bilerek Allah, kast ederek bir sınırlama koymuş, disiplin altında tut kendini göreyim seni demiş. Sınırım, bizim sıkıntımız şehvetlerimizde değil, şehvetlere kul olmamızdadır. Çünkü insan şehvetini kendine kul ettiği sürece, cennete gidişinde bir sorun yok. Şehvetlerine kul olduğu sürece, cennete gidiş mesafesini en iyi ihtimalle, uzatıyor yani 3 günde gidilecek yolu 5 günde gidiyor bu sefer bu birinci nokta insanın şehvetlerini kontrol edememesi birinci nokta ikinci nokta çok önemli bir şey Allah'ın mülkünde insanın kendisini Allah'ın mülkünün sahibi zannetmesidir bu bir sahte tapuya inanmaktır mülk Allah'ın sen de Allah'ın mülkündesin ömür veren Allah çocuk veren Allah eş veren Allah para gönderen sana Allah akrabalar gönderen Allah göz verip taptaze kiraz ağaçlarına bakıp zevk alma zevki veren Allah nesin sen nesin sen yarın öleceğini bile bilmeyen zayıf cılız bir mahluk olduğunu bir nefesi tıkanman halinde, bir nefes sende tıkanması halinde, e, kesinlikle ölümle pençeleşecek, ve bir dakika içinde öleceksin, bu kadar zayıf bir insansın, Allahu Teala'nın her şey, sen hiçsin, hiçsin, kendi nefesine sahip olamıyorsun, ne zaman öleceğini bile kararlaştıramıyorsun, ölmek istiyorum diyorsun, gene ölemiyorsun, bu kadar zayıf biri olarak, her şeyin sahibi olan, Allah u Teala'nın önünde boyun büksen her şey sana helal olacak. Ama sen kendi kendini olmayan tapunun sahibi zannediyorsun. Dünya senin değil, nefeslerin senin değil, çocukların senin değil, hiçbir şey senin sen yoksun ki istediğin kadar duramıyorsun ki Allahu Teala sana sen de benim ortağımsın desin, ama hiçbir şey senin olmadığı halde sanki sen de söz sahibi imişin gibi kendini zannettiğin zaman şeytan seni alıyor bu sefer büyük bir cenderenin içine koyuyor aslında sen kendi kendine kuyunu kazmış oluyorsun dolayısıyla insanın en büyük ikinci sorunu bu şehvet sorunundan sonra en büyük sorunu kendisini bir şey zannetmesidir Nemrut bunun örneğidir ne diyor Nemrut İbrahim Aleyhisselam'a? Senin Allah'ın yaratıyor, öldürüyor. Ben de öldürüyorum diyor. Ben de öldürürüm, ben de yaratırım diyor. Nasıl yaparsın diyor. İki kişi çağırın sokaktan diyor. İki kişi çağırıyor. Bunlar yaşıyor mu diyor, yaşıyor. Bunu öldürün diyor. Onu öldürüyorlar orada. Seni de affettim diyor. Kur'an öğretiyor bunu bize. Bak görüyor musun diyor. İstediğimi yaşatırım, istediğini yaşatıyorum. öldürüyorum. Demek ki ben de senin Allah'ın kadar gücüm, kuvvetim var diyor. Gülünç tabii. Allah'ın yarattığı iki tane kulu seçiyorsun, birini öldürüyorsun. Ben yaşatırım, ben öldürürüm diyor. Bu, Kur'an'dan bunu, Nemrut böyle yaptı diye öğrendiğimiz zaman, kahkahayla gülüyoruz. Ne akılsız adam idare etmiş insanlar o zaman diyoruz. Ama, çocuk yapmayı, yapmamayı, düşündüğünde insan, bir benzer sıkıntıya düşüyor. Allah ben rızık veriyorum dediği halde, sigorta şirketi bizi rızıklandırıyor. Ben devlet memuru olmasam aç kalırım diye düşünen, hangi mantığa düşüyor? Versiyonları farklı, kökü aynı bu hastalığın. Nemrut'un ki dev bir hastalık tabii. Çünkü Nemrut olduğu için daha büyük oyun oynuyor. İnsan bunu Müslüman hele apaçık bir şekilde, eee, söylemez ama e, netice aynı sonuca götürüyor bu da ikinci nokta yani insan elinde tapu var zannetmesi hayır, hayır hayır dünyada Allah peygamberlerine bile tapu vermedi herkes emanetçi bu dünyada kimsenin tapusu yok tapum var zanneden tabi buradaki tapuyla filan binanın dördüncü katındaki şu numaradaki daireyi kastetmediğimiz belli bir şey yani dünya mülkiyetini sahip olduğunu zanneden bir insan işte ahiret eksenli düşünmesi neden engelleniyor onu örneklendirme çalışıyoruz üçüncü nokta Allah bu dünyaya gönderirken şöyle bir planla gönderdi kullarımın sanki her şeyi serbestmiş gibi sanki ahiret gelmeyecekmiş gibi sanki hiç hesap sormayacakmışım gibi bir hava estirdi Allah dünyada Nemrut ona güvendi işte astım kestim oldu bütçe benim insanlar kölem zannetti insanlar eğer Allah'ın kudretini cennetini cehennemini şöyle bir görmüş olsalardı herhalde bu kadar kudurmazdı insanlık ama Allah ne istedi insanlar derin düşüncelere sahip olsunlar cennet ve cehennemi düşünerek bulsunlar bu kadar büyük mülkü koca denizleri okyanusları ırmakları dağları altı petrol dolu gaz dolu şu dünyayı maden dolu bu dünyayı kendiliğinden olmayacak bu şeyleri Allah herhalde boşu boşuna yapmadı bu kadar büyük kainatı yaratan Allah size sonsuz cennet sonsuz cehennem hazırladım derse kim bundan şüphe eder etmemesi lazım Allah istedi ki kullarım kendi iradelerinin beyefendisi olsunlar saf saf bu kadar bu kainatın boşu boşuna olacağını hayal edecek kadar saf olmasınlar cennete gelen bu büyük projeyi düşünme kabiliyetinde olan biri olsun istedi Allah dünyadaki ateşin binlerce kere daha hararetlisi olan cehenneme nasıl dayanabileceğini düşünsün istedi insanlar yani kendisine beyefendilik veya aradığını bulma kabiliyeti vereyim istedi Allah celle celaluhu bir tür hürriyeti olsun kullarımın. Dolayısıyla cehenneme düştüklerinde kendi seçeneğinin sonudur bu. Cennete geldiği geldiğinde de kulu sen becerdin beni buldun kulum demek istedi Allahu Teala. Mevcut sanki başıboşmuş gibi kafir istediği kadar haykırıyor. Müslüman istediği gibi ibadet ediyor. Kimse kimseye karışmıyor. Hatta kafir geliyor Müslüman'a namaz kılmayacaksın diyor. E peki namaz kılmayayım dedirtmeye çalışıyor. Yani adeta şeytanın borusunun daha güçlü öttüğü gibi vehmedilecek bir dünyada bulunma bir plan gereğidir. Haşa haşa haşa Allahu Teala'nın bunları insanlara göstermeye kudreti yetmedi diyecek halimiz yok herhalde İnsanların gözüne Allah'u Teala cehennemi her gün bin defa sokabilirdi o zaman iman in seçeneği vermenin kendi iradeni beyefendiliğini kullanıp bir sonuca ulaşmanın anlamı olmazdı bu e, incelikleri Lukman suresinin 31. ayetinde görebiliriz En'am suresinin 130. ayetinde görebiliriz Fatır suresinin 5. ayetinde görebiliriz En'am suresinin 70. ayetinde görebiliriz neyi aldanma insan aldanma başıboş değilsin bu serbest bırakılışın da senin zannettiğin gibi böyle işte e, oldu bir kere türünden değil bilinçli hesaplı ciddi bir denetleme altındasın ciddi bir denetleniyorsun saniyelerin nefeslerin ciğerlerin kalbin damarların her şey Allah'ın denetlemesi altında aldanma diniyle oynadığın zaman Allah'ın veya dinine sahip olduğun zaman her halükarda sen kazanan ya da kaybeden olmayı kendin belirleyeceksin dikkat et diyen ayetler inşallah vakit bulur ee, ve ve bu ayetlerden istifade edenlerden oluruz Dördüncü bu tefekkür işimizi ahiret eksenli yaşama düşüncemizi tespit etmemize yarayacak Dördüncü noktamız Şehvetler dediğimiz şeyin ulaşımını Allahu Teala çok yönlü kolaylaştırdı adeta haram mala gitmek için iki adım atmak gerekir helale dört adım atmak gerekir gibi oldu haram olan zina olan cinsel ilişki burnunun dibine kadar gelir nikaha gelince kırk dereden su getirir evlenmek istediğin aday böyle bir haram lokma kendiliğinden ağzına düşer helal için kaşıklama lazım yani sanki haram koltuk Yüreğe yüreğe sana gelir böyle mucize bir şekilde. Helal bir şekilde bir kolduğa oturmak istesen, başına bin tane ka ile gelir. Bunların hepsi Allah-u Teala'nın ile oluyor. Ama hiçbir şekilde allah Teala kontrol dışı bırakmıyor yine kullarını. Çünkü mümin büyük laf etmiş insandır. Mümin ne diyor? Ben Allah isterim diyor. Ben cennet isterim diyor. Ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hav, Havz-ı Kevser'inde kalmak istiyorum diyor. Bu büyük laflar bunlar. Ateşten korkuyorum diyor. Öbür kafir ne diyor? Ne diyorsun sen diyor ya? Çürüyüp gideceğiz toprakta diyor. E buna bir zorluk gerekmiyor ki. Bunun bir sınavı... Ben ehliyet istemiyorum diyor. Niye sınava alıyorsun ki bunu? Mümin ben uçak kullanacağım. Her şeyi kullanacağım. Bana da en lüks ehliyeti verin diyor. E, buyur imtihana diyeceksin o zaman. Dolayısıyla şehvetler boldur. Hatta şehvet elde etmek çok kolaydır. Şöyle bir örnek verelim. Yani insanın şehvet elde etmesi bir tür balon şişirmesi gibidir. Her şehvet yaptıkça şişer. Yani bir insan oturup sabahdan akşama kadar yüz defa bir pirzola yeme yüz defa bir ülkenin başında olma, yüz defa fabrika sahibi olma, hayalleri kurar hep balon bunlar, hep balon sonra oturur ooo bu ayın faturalarını ödememiştik biz fabrika hayal ediyoruz, balon patladı balon patladı ben herhalde Birleşmiş Milletler'in başında yani çok rica edilerek göreve getirilen birisi olabilirim diye hayal eder Sonra bakar ki eve karısı sokmuyor adamı. Balon patladı o gün. Şehvetlerimiz fuu yapınca şişen balonlar gibi. Mümin alın teriyle kazdığı toprağın mahsulünü umut bağlar. Şişirdiği balona umut bağlamaz mümin. Şehvetlerine umut bağlayan insanlar bir tür kendi elleriyle kuyularını kazan insanlar gibidirler. Mümin de olsa kafir de olsa. Kafir kökten balon şişiriyor zaten. Mümin de yer yer balon şişirir. Şişirdiği balonlara u ne kadar büyük oldu der. Bir gün bakar ki e, bu hayal olmuş gitmiş. Deniz kenarında kumdan kaleler yapan çocuklara benziyor e, bu şehvetine takılan insanların hastalığı allah Teala böyle e, bir süreç kurmuş bu dünyadaki şehvetlerimizin ahiretle kıyas edilmesini istemiş yani ey insanlar siz şehvetlerinizi arzularınızı tamam helal bir şekilde elde edin ama bu fani dünyada hep şehvetin olsa ne olacak hep yesen ne olacak patlayacaksın bir gün yiyerek balonun da patlayacak, sen de patlayacaksın, ahiret lezzetleriyle, kıyas ettiğinde, görecek ki, e, bu büyük bir imtihanmış, insanın mesela, mal sevgisi, insanın dünya sevgisi, bunlar, atılabilecek şeyler değil, ama kontrol edilebilecek, şeylerdir, haramla yüzleştiğinde yok, helal dairesinde kaldığınca, senin, bunu düşünebildiği zaman, insan, Allah'ın izniyle e, cennete girmesine ne dünya engel ne şehvetler engel ne de Allah için yaşayacak Allah için düşünecek bir mantık oluşturmasına karşı bir engel var sorunumuz tekrar ediyorum şehvetlerde boğulup gitmektedir budur sorun olan hiçbir şehveti Allah haram olarak önümüze koymadı çünkü bizzat kendisi onu bize verdi Erkeksem kadını, kadınsam erkeği sevmeyi, baba olup çocuklarımla oynamayı, dede olup torunlarımla oynamayı, yeşil yeşil arazilerimin olması, hatta Kur'an daha güzel bir örnek, daha kolay bir örnek veriyor. Ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim? At, at beslemeyi, atlarım oluyor tıkıtık tıkı tıkı tıkı tıkı tık onlarla oynamayı, çocuk musun atlarla ne oynuyorsun denmez kimseye. Neden? Rabbim koymuş bu sevgiyi. Ama atı, kumar malzemesi yaparsan, at tekmeler seni, cehenneme doğru depik yersin bu sefer, at debi yersin, kumar vasitesi yapma, ezan okunurken atınla oynama, çocuğunun eğitimini ihmal edip, atlarla meşgul 70 yaşında bir dede rolünde olma, ama at ağırın olsun, hiç binmediğin halde 3 tane at beslese bir Müslüman, bunlarla anne babasının bakımını erteleyecek bir gaflete düşüyor mu? yok, Onlarla e, kumar oynuyor mu? Yok. Ne için kullanıyor? Ne bileyim. Kur'an'da Veladiyat suresi var. Ben de sevdim e, bu dünyanın atlarını helal hoş olsun. 20 tane de alabilirsin. 20 tane de al. Neden? E, Allahu Teala'nın yarattığı zinet bunlar. Yani at da Allah'ın zineti, koyun da Allah'ın zineti. Mesela yaşlandı bir insan 8 tane koyun 12 tane keçi aldı gitti köyünde daha yerleşti cuma namazını kaçırıyor mu? hayır evladını zina, kumar vesaire bataklığında bıraktı mı? yok canım eşine karşı ee, bir kusur var mı? yok hiçbir şey yok hiçbir kusur yok helal olsun Allahu Teala bunları senin gibi bir mümin için yarattı keşke şu dünyada hiçbir kafir bir atın nalını bile çakmasa ne anlar o atın nalını çakmaktan. Âdiyât suresi okumuş Müslümanın zevkidir o. Altında en modern, en lüks arabası olduğu halde iki tane de at besliyor. Helal hoş olsun. Bu kadar büyük bahçeyi ne yapacaksın emekli adamsın? Kuşlar yesin. Allah senden razı olsun. Kuşların yediği bile sadaka senin için. Burada biz Allah'ın nimetlerini şehvetlerimizi yanlış kullanıyoruz içine batıyoruz bu sefer ahiretimizi çamura saplıyor bu şehvetler bir başka düşüncemiz ya da şehvete beşinci noktadan veya ahiret düşüncesine beşinci noktadan bakışımız biz Allahu Teala'nın dünya ve ahiretimizi imtihan için bizim önümüze koyduğu şeyleri anlamazsak bocalarız Çocuk bir imtihandır, bununla cenneti kazanacaksın. Eşin bir imtihandır, bununla cenneti kazanacaksın. Mal bir imtihandır, bununla cenneti kazanacaksın. Koltuk bir imtihandır, bununla cenneti kazanacaksın. Bunları cennet sebebine dönüştüremediğin yerde cehennem devreye girecek. Hiç kimseye Allah karısını veya kocasını cehenneme girsin diye vermiyor. Cennete girsin diye veriyor. Tıpkı sabah namazı kıl. Cennete gir buyurduğu gibi Allahu Teala eşini al cennete gir diyor. Beceremeyenler cehenneme giriyorlar. Hiç kimseye Allah cehenneme girsin diye mal vermiyor. Cennet yoludur bu diye mal veriyor. Cennete götüremeyecek hale kendisi getiriyor. Dolayısıyla dünya nimetleri içerisinde bizim imtihanımız, sıkıntımız olan şeyler Beceriksizliğimiz yüzünden bizi cehenneme götürür. Evet ben oğlumdan kızımdan dolayı ağlayabilirim. Doğru. Sıkıntılar çekebilirim ama cenneti kaybetmem. Oğlundan dolayı Nuh aleyhisselam ağladı. Oğlundan dolayı Yakup aleyhisselam ağladı. Babasından dolayı İbrahim aleyhisselam ağladı. Ama cenneti kaybetmediler. O ağlamaları üstelik onlara çok daha fazla cennet puanı kazandırdı. Ümmeti Muhammed, Allah'ın imtihanıyla, başına bela almaz, başına sevap alır, derece kazanır, bu şekilde e, baktığımız zaman da, Rabbimizin bize asla eziyet etmediğini, ama imtihan ettiğini görüyoruz. Sıkıntılı bir kadın, uyuz bir koca, evet bu bir musibet, hastalık gibi, Kanser verdiğinde, bel ağrısı verdiğinde, felç verdiğinde Allah ne yapıyoruz? E Allah'tan geldi diyoruz, doktora gidiyoruz. Doktor sen evde istirahat et, hastanede kalabalık yapma diyor. İntihar mı diyoruz? Yok. Rabbimizden geldi bekliyoruz diyoruz. Aynı şey, sıkıntılı bir eş olduğu zaman da, ortada bir namus meselesi yok. Namussuz değil. Ortada bir, öldüresiye vurma kırma bir savaş konusu yok. Geçimsiz. Geçimsiz. Ya bu dünyada kim istediği geçimi buldu ki deyip Rabbimin kaderine teslim olurum. Daha iyisi de cennette olacak inşallah derim. Hastalıkta da böyle yapmıştım ben zaten. Yani bir musibet benim cehennem sebebim olmaz. Ama eşim böyledir diye zinaya kaydığım zaman işte o imtihan cehenneme sürüklemiş oldu beni. Sıkıntı orada aksi takdirde Allahu Teala kullarının hiçbir şekilde sıkıntıya düşmesini yani cehenneme kaybedecek bir sıkıntıya düşmesini istemiyor bunun için bir imtihan vermiyor allah Teala Allah verdiği imtihanı kulunun cennete gitme sebebi olsun diye veriyor hangi musibet aklımıza geliyorsa öğle namazı da böyle bir şey cuma namazı da böyle bir şey cuma namazı, şey. Cuma namazı cehenneme girmesi için midir kulun? Cennete girmesi, cennete girmesi niye cehenneme giriyor cuma kılmayan? Kılmadığı için giriyor. Fakirlik, zenginlik, hastalık, çocukluluk, çocuksuzluk. Eşlilik, eşsizlik. Sıkıntılı eş, sıkıntısız eş. Her biri imtihanı allah Teala'nın. Sağlık, basit bir imtihan mı? En az hastalık kadar bir imtihandır. Hiçbir şekilde ayağa kalkıp yürüyemeyecek bir Müslüman kıyamet günü, ee, bir imtihana tabi tutulacak tuttuğu ağacı yerinden kaldıracak kadar sağlığı yerinde olan bir Müslüman da kıyamet günü imtihana tabi tutulacak hangisinin imtihanı daha kolay elbette sağlıklı olanınki daha kolay kim bilir nice insanlar keşke yatalak felç olsaydım dünyada da hesabım kolay olsaydı diyecek şimdi yani hastalık neyse ekonomik sıkıntı da odur çevre sıkıntısı da odur evlat derdi çekmek de odur varlığı bir dert yokluğu bir dert bunun ama insan Rabbinin kulu iken zevkine kul haline gelmiş bir hayat yaşarsa zevkin hiçbir zaman sana nefes aldırmayacağı için Allah'ı kaybedeceksin. Bu sefer cinsel şehvetin, mal şehvetin, hayat şehveti, koltuk şehveti, aklına tapınma şehveti, eş ve çocuk şehveti, yöresel örf ve adetlerden oluşan şey nedir yöresel örf ve adet ya şimdi ne diyecek millet ya herkes böyle yapıyor yöresel put işte aynı şekilde kuru temenniler bunların hepsi seni seni bir cendere altında tutuyor Allah ne istiyor yırt onları gel bana kulum diyor yırt onları e bırakmıyor beni yarabbi hırsızı bırakmamı hikayesi var bu yalan işte nasıl bırakmıyor İbrahim aleyhisselam nasıl bıraktı babasını Nasıl bıraktı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biricik amcasını nasıl bıraktı? Nasıl bıraktı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ee, bu kadar iyiliği var bana amcamın diye vefa göstereyim." dedi mi? Hayır. Gerektiğinde amcasını bıraktı. Peygamberler babalarını bıraktılar. Yani yırt bu cendereyi yık bunu gel bana." diyor Allahu Teala. E ben geleyim ama bunlarla beraber geleyim. Bunlar da putum olsun dediğin zaman e, öyle herkes gitmek istiyor zaten. Yani hem dünyada put gibi bir zevkin olacak, puta tapınır gibi zevklerine tapınacaksın. Ev keyfin, dekorun yerinde olacak. Kafirler geldiğinde onların da keyfini bozmayacaksın. E şimdi e, yani sosyal adam olamazsın yoksa diyeceksin. Kadın elini uzattı. E tabi canım ayıp bu zamanda. Elini uzatıp tokalaşacaksın. Mahrem namahrem Bakmadan e ee, bu nasıl olacak? Olmayacak. Allah'ı kaybedeceksin. Ahireti kaybedeceksin. En azından imanın zayıflayacak. Onun için bu saydığımız bütün bu engelleri devirip Allah'a doğru yürüyen mümin cennete doğru gidiyordur. Bir mümin bu haramdır şuurunu haramla karşılaştığı saniye içerisinde hatırlayınca yerindedir. burada bir seri ders dizisinde şunu vermeye çalıştım Rabbimin lütfu inayetiyle Müslüman olarak olayları seyretmekten çok olayların kökünü tefekkür etmek düşünmek mecburiyetimiz var imanımız açısından şüphesiz filan yerdeki bir askeri operasyon filan yerdeki e, sosyal bir olay bu başka bir şey bunu herkes düşünüyor zaten ama bir Müslüman olarak bu dünya dönüyor ve biz bu dünyanın yolcularıyız. Bu dünyada ne elde ediyoruz? Ne oluyor? Biz niye böyleyiz? İmanımız ne olmalıydı? E, nereye gideceğiz? Sonra ne olacak? Neden bugünlere geldik? Bunların hepsini tefekkür edelim veya edemediğimiz yerlerde niye tefekkür edemiyoruz? Niye derin düşünemiyoruz? Niye olayları yüzeysel düşünebiliyoruz. Sorularının cevabını bulmaya çalıştım. Bu ders dizisini Ra'd suresinin 11. ayetiyle kapatmak istiyorum. Allahu Teala'nın inayetine sığınarak Ra'd suresinin 11. ayetiyle bu Müslümanın derdi nedir sorusunun cevabını bitiriyorum. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah la yuğayyiru ma bikawmin <Sessizlik> hatta yuğayyiru ma bi'enfusihim. <Sessizlik> Sadakallahu'l azim. Allah bir kavmi onlar kendini değiştirmedikçe değiştirmez. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecma'in ve'l hamdulillahi rabbil alamin.